Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil salat ve selamüalayhi ve ahlîbiyem. Günümüzde camiye gitmek için gerekli olan şartlar nelerdir? Bu konuda daha önce de bahsetmiştik. Camiye gitmek için Bu noktada diğer mezheplere de temas edilmiş idi. Ve hangi durumlarda kişinin nelerdir? gitmemesine ruhsat verilir?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 Saf tertibini düzenler. er -rical, önce erkeklere yer verir. sümmel erkeklerin arkasında çocuklar. Sümmel-Hunasa, çift cinsiyetli olan kişiler. Sümmen nisa daha sonra da bayanlar. Ki bu tertip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadis-i şeriflerinde vurgu yapmış olduğu bir tertip. Ee, ancak bu tertibin bazısı namazın sıhhatını engeldir eğer bu tertibe riayet edilmemesi.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 E, şimdiki konumuz da zaten bununla alakalı. Peki bu muhazatta bir bayan, bir erkekle yan yana namaz kılmaları durumunda ne olacaktır? İmam-ı diyor ki, فَيْنْ قَامَتْ اِمْرَأَتُنْ e, Bir bayan duracak olsa namazda, ilacem bir Raculin Bir erkeğin yanında, e, Tabii bu bayanda aranan belli başlı şartlar var, bunlara temas edeceğiz. وَهُمَا مُشْتَرَكَانِ فِي صَلَاتٍ وَاحِدَ Ki bunlar da aynı namazı kılıyorlar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 Rukü ve secdenin fiziksel olarak bulunması şart değildir. Kişinin mazeretinden dolayı secde yapma imkanı olmadığından dolayı imayla kılmış olduğu namazda bir kuvvet zati itibarıyla rukü ve secdeli namazdır. Böyle bir namazda dahi olsa bu erkeğin namazı bozulur. Birinci şart e, budur. E, diğer bir şart ise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 Çünkü imama iktidar etti ama imam ise onu niyetine almamıştır. E, beşinci şart, bunların yan yana bulunmaz zamanı bir rükn kamil olmalıdır. E, yani tam bir rükun, kamil bir rükun miktarıyla yan yana durmuş olmaları, e, bir anlık durmak e, erkeğin namazına zarar vermez. E, rükn kamil nedir? Bu noktada da İmam-ı Muhammed ve İmam-ı Yusuf, Allah hepsine rahmet eylesin, ee, görüş farklılığı vardır. İmam Muhammed Rahimullah zaman itibariyle bir rükün miktarı yan yana durmaları diyor. İmam Ebu Yusuf Rahimullah ise bizatihi aynı olarak bir rüknü beraber eda etmeleri.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 Namazı bozulduğu gibi o üçün arkasındaki diğer üçünün de namazı bozulur. O üçün arkasındaki diğer üçünün de namazı bozulur. Ta ki meslinin sonunda kadar olan bölümün tamamı. E, nitekim e, Hanefi mesleminde de İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimullah'ın görüşüne daha uygun olan,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 Erkeklere namaz kıldırması, bırakın erkeklerle aynı safta bulunması, bir bayanın camiye gitmesi doğru mu değil mi? Bu bile tartışılıyor. Bu diyor ki: ve yukarı nisa hodurul cama. Bayanların, özellikle genç olan bayanların şartlarda buna vurgu vardır, eşvap kaydı vardır. Genç olan bayanların cemaate gitmeleri mutlak anlamda mekurdur.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 acuz olan yaşlı olan bir hanım efendinin sabah namazında camiye gitmesi, akşam namazında camiye gitmesi veya yaslı namazında camiye gitmesinde bir mahsur lazım gelmez. Ama bu fazilet değildir. Fazilet evinde kalmasıdır. Ama bununla beraber ki önümüz Ramazanı şerif ayı özellikle teravih namazlarında bayanların yaşlı olan bayanların camiye gitme veya bazıları hatim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 ama imame'n ise İmam ibn Yusuf ve imam Muhammed rahimuhu meseleyi biraz daha genişletiyor yaşlı bayanlar için ve kala yecuzu huruju acuz fislalawatu kullaha yaşlı olan kadınlar beş vakit namazın hepsine de camiye çıkabileceklerinden bahsediyor Ebu Hanife rahimullah kabul etmemekle beraber İbn Abidin merhum bu konuyu ele alıyor hatta e, cevhera sahibi de keza e, günümüzde e, yani fasıklılığın son hat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 Temiz olan, herhangi bir mazereti olmayan bir kimsenin idrar akıntısı gibi mazeret sahibi olan birine iktida etmesi sahip değildir. Yani biri özürlüdür. Özürlü olan kimse için şerif-i şerifin biçmiş olduğu bir reçete vardır. Vakit girdiği zaman abdestini alır ve vakit içinde dilediği kadar namazını kılabilir. Ama bu insan imamlık yaptığında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 Temiz olan bayanların da istihaze yani özür sahibi olan bayanlara iktidar etmesi yine sahit değildir. Tabi buradan şu çıkmasın. Peki temiz olan bayanların temiz olan bayanlara iktidar etmesi namazları sahiptir ama caiz değildir. Çünkü geride söylemiştik. Kadınların kendi arasında cemaatle namaz kılmaları yani kadın bir imama uymaları her ne kadar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 Mes üzerine mes veren kimse de imamlık yapabilir. Kime? El gasiliğine ayaklarını yıkayan kimselere. Şimdi normalde abdeste e, üç uzvun yıkanması, bir uzvun mesh edilmesi farzdır. Yıkanması farz olan uzvlardan bir tanesi de ayaktır. E, ancak kişi şartlarına riayet ederek ayağını mes giymiş ise,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 Rükû ve secdesini yapan bir kimse, imayla namaz kılan kimsenin arkasında namaz kılması sahih değildir, caiz değildir. Biraz önce bundan bahsetmiştik. Velâ yussallî el-müfteri zû halfel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 İmam nafile kılsı arkasındaki cemaat farza niyetle ona uyabilir. Bu şekilde bir Hanefi mezhebinden bir farklılığı da vardır. Yine burada şunu da ifade etmek isteriz. Bazı durumlarda iktidar hiç sahip değildir. Örneğin tahir olanın yani özür sahibi olmayanın özür sahibi olan kişiye uyması.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 Muyusallu el mütenefülü kalfen muftaris nafile kılan kimse, Fars kılan kimsenin de arkasında e, namaz kılabilir, ona uyabilir. Çünkü dedik ya zayıfı kavi üzerine bina etmekte bir mahsur lazım gelmez. E, son olarak da e, son meselemiz olsun bu konuda. Ömer ilk te bir bir kişi düşünelim ki bir imam efendiye uydu ve namazını beraberce tamamladı. Sünme alime.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 yani nikahlanması helal olan bir bayana veya hanımına temas etmiş. efendi uyardı cemaati. Böyle böyle cemaat işte benim elim hanıma temas etmişti. Ben onun unutmuştum. Namazı size kıldırdım ama Şafii mezhebine göre benim abdestim olmadığı için size bilgi vereyim dese. Oysa ben bir hanefi olarak ona iktida ettim. Hanefi olarak bir erkeğin elinin bir bayana temas etmesi abdesti bozmaz. Caiz olup olmaması bir bahsediger ama abdesti bozmayacaktır.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 İmamın abdestsiz olduğu kendi zamına, kendi mezhebine göre olduğunu anlayacak olursak kaydına getirmemiz gerekir. Yoksa kendi mezhebine göre bir problem yoksa e, namazın iadesine de gerek yoktur. E, bu kadarlıkta da edelim. Mekruhat-ı salat dedik. E, namazın mekruhları babına giriş yapacağız.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 Alhamdulillah, Rabbi al-alamin, Al-Rahman, Al-Rahim, Malik yümdin. İya k ve İya k n-stegin. İhden sıratı